Evet Açık Radyo burası ve Açık Gazeteyi dinliyorsunuz. Ben Seçil Türkkan, Teknik Masada Barış Demirel ile yapıyoruz bu ayın Soma nöbetini. 2018'in ilk Soma nöbeti Ocak ayının vedileri ve programıyla karşınızdayız. Bugünkü programımızda Soma'nın hava kileliği üzerine konuşacağız. Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Helil Kınay hattımızda. Merhabalar Helil Hanım. Merhaba, iyi yayınlar ediyorum Çok teşekkürler. Size bir merhaba dedikten sonra biraz da sizi orada bekletmek bahsine, kısa birkaç tane notumuz olacak, onları aktaracağız ve ardından da sonun üzerine konuşmaya başlayacağız sizinle. E, 2017 işçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin bir açıklaması var. 2017 yılında en az 2006 işçinin yaşamını yitirdiğini söylüyorlar. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin rakamlarına göre toplamda 20.500 işçi yaşamını yitirdi. Akpartin ...iktidar olduğu dönem içinde... 2017 yılında gerçekleşen 2006 ölümün genel olarak o halle de alakası olduğunu düşündüklerini söylüyorlar. Bu ölümlerin daha çok metal madencilik ve enerji iş kollarında olduğunu söyleyelim, o hali kayık aracımıyla da alakalı olduğunu düşünüyoruz diyor e, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi. Yanı sıra bunun yanına bir haber daha koyalım. 16 Aralık 2017'de somada 301 işçinin e, hayatını kaybettiği katliamın meydana geldiği Engezocan'da bir işçi ölümü daha yaşandı. Zettin Yılmaz Taksim At Demiri'nin çarpması sonucu hayatını kaybetti. E, vinçle kaldırılan yaklaşık 5 ton ağırlığındaki bir demirdi bu. Soma Devlet Hastanesinde kaybetti hayatını. E, bunun yanı sıra başka bir haber. Soma'da madencilerin aileleri bir dernek kurdular Soma 301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma Derneği bu. Dernek başkanı da İsmail Çolak oldu. 13 Mayıs 2014'te hayatını kaybetmişti bizim çocuklarımız. Onları unutmamak için kurduk bu derneği diyorlar. Ve 44 ay oldu. Dava sonuçlanmadı henüz. Bu derneği izleyeceğiz ama yine bir iyi haber koymak isteriz bunun üzerine. Soma 301 Teknesi Son sürat devam ediyor. Nedir Soma 301 teknesi? Anadolu Denizcilik Yat ve Yelken Sporları Kulübü Derneği e, bir teknenin adını Soma 301 koyuyor. 12 metrelik bir yelkenli tekne olacak. Bu İmece usulüyle yaptırılan bir tekne olduğunu söyleyelim. Hiçbir kurum ve kuruluştan yüklü miktarda yardım kabul etmediler. Dernek Başkanı Bahri Olgun belediyeden bile talebimiz olmadı. Bize sadece fen şantiyesinde yer verdiler. Yelkenlimizin gövdesi de orada diyor. İyi haber Belki de dünyayı dolaşacak bir tekne olur diye söylemiş olalım. Biraz dalgalı oldu ama Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı'nın açıklamalarına dikkat çekmek isteriz. 2017'nin son günlerinde yaptığı açıklama Albayrak, yerli kömür stratejisi kapsamında ekonomiye 350 milyar dolarlık katkı sağlanması bekleniyor dedi kömürün. 2018 yılı hedefini 100 milyar ton yerli kömür olarak açıkladı bu arada. E, ve buradan çok sayıda e, para kazanmak, en azından katkı sağlamak diyorlar. E, pek çok kurum çalışacak burada. E, maden tetkik Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü kurumlarda çalışacak. Yani e, 2018 yılında yerli kömür rezervlerinin en az 5 kat artışta 100 milyar tona çıkması hedefleniyor. Kömür hırsı devam ederken plan kapsamında ulusal enerji verimliliği planı yayınlandı. Resmi gazetede 2002 Ocak 2018 tarihinde enerji verimliliği eylem planına göre yine 2017-2023 döneminde birincil enerji tüketiminin Türkiye'nin %14 aranında azaltılması bekleniyor ama kömür yatırımının ciddi oranda arttığını görüyoruz. Ciddi harcamalar yapılıyor. Türkiye'de termik rakamlarına geçeceğiz ve buradan da hava kirliliğine bağlanacağız. E, telefon attığımızda bir konuğumuz var dediğimiz gibi bir Halil ile konuşacağız bu meseleyi. Kömür ve lignit yakıtlı termik santraller 40 civarında Türkiye'de yapım aşamasında olanlar dokuz, üretim lisansı alanların sayısı altı, ön lisans alanlar yani yapım aşamasına geçmek üzere olanların sayısı yedi ve e, şimdilik planlananların sayısı da yedi olarak gözüküyor. E, bütün bunlara ek olarak da e, TMOB'un bu yılın başında yayınladığı bir hava kirliliği raporu vardı. O raporla da ilgili bir iki gelişme var Helil Hanım. Sizin haberiniz vardır diye tahmin ediyorum. Burada e, yine de dinleyicilerimize aktaralım. Özgür özellikle DP Grup Başkan Vekili bu konuyla ilgili olarak yani Manisa'da 320 gün boyunca sınır değer aşıldı. Kirlilik konusunda bununla ilgili bir araştırma yapılsın dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kurulmasını talep etti. E, 2017 yılı, yılı verilerine göre yaptı Tmop Çevre Mühendisleri Odası araştırmasını e, ve ciddi oranda kirli olduğu çıktı Manisa'nın e, havasının nedeninin de termik santral olduğuna dair ciddi belirtiler var odanın elinde ve buradan da ona geçelim belki de Kasım ayında da bu arada e, hatırlatalım hava izleme e, istasyonunun verilerine göre hassas olarak belirlenen Manisa'daki hava kirliliği Spil Dağı Milli Parkı'ndan görüntülenmişti. E, hava indeksi sınır değeri yetmişken 102 olarak ölçülmüştü ve valide e, görüntü yanıltması bizim içimiz rahat denetimler yapılıyor denmişti. Hakikaten öyle mi? Bütün bu Gerçekleri öğreneceğiz şimdi. Ee, Helil Kınay tekrar hoş geldiniz. Teşekkürler geldiğiniz için yayınımıza. Merhaba iyi yayınlar tekrar. Çok teşekkürler. Küçük bir özet vermeye çalıştık ama Türkiye'nin e, termik santrale olan yatırımları ve e, kömürle ilgili açıklamalarına baktığımız zaman bu havalar temizlenmez gibi gözüküyor. Soma özelinde konuşacağız. Türkiye'de bütün hava kirli. E, siz ne söylersiniz katılır mısınız? <gülüyor> Evet, öncelikle özetiniz için teşekkürler. Ee, gerçekten bizlere de aslında tabloyu bir kez daha acı gerçekleri ortaya koymuş oldu. Türkiye'de sizin de bahsettiğiniz gibi bir taraftan e, Çevre Bakanlığı'nın yaptığı çeşitli çalışmalar var. temizleme ve eylem planları, e, bölgesel teyze merkezlerinin kurulması, yönetmelik ilgili yapılan bir takım düzenlemeler ve mevzuatlar var. Ancak bunlarla ilgili uygulamaya baktığımızda ve yürütülen politikalara ve sizin de biraz önce özetini verdiğiniz gibi yapılan açıklamalara, geleceği yönelik değerlendirmelere baktığımızda Maalesef özellikle çevresel as yapımımızla ilgili ve çevre kalitesi ilgili verilerde bu mevzatlar ve planlarla ilgili düzenlemelerin gerçekleşmesinin mümkün olamadığını görüyoruz. Hı hı. Özellikle hava ile ilgili ülkenin bütün kentlerinde kış aylarıyla beraber ısınma kaynaklı kirleticilerle ilgili bir sıkıntılar yaşıyoruz bu kentlerde yaşayan insanlar olarak. Hı. Dünyada da zaten kentleşmenin getirdiği sorunlardan bir tanesi bu. Ancak özellikle yakıt kalitesine bağlı ortaya çıkan sorunlar, plansız yapılaşma, yüksek katlı binalar, özellikle kentsel dönüşüm süreçlerinde son derece hızlı bir şekilde ilerleyen inşaat sektörünün kentlerin planlanamadan kontrolsüz büyümesinin yönlendirilmesi gerekli hava koridorlarının bırakılamaması, çevresel alt ile ilgili değerlendirmelerin planlamada eksik olması gibi faktörlere ilave olarak özellikle sanayi kaynaklı, trafik kaynaktaki ileticiler de eklendiğinde ki bu anlamdaki sanayi yatırımlarının da e, zaten çevresel etkilerinin de doğru değerlendirilemediğinde gözünde bulundurduğumuzda sorun çok daha farklı boyutlarla karşımıza çıkıyor. Evet. Siz de biraz önce bahsettiğiniz odamız e, 2017 yılı ile ilgili Çevre Bakanlığı'nın e, resmi olarak kamuoyuna da açık olarak paylaştığı verilerden değerlendirdiği bir rapor yayınladı. Evet. Bu rapor kapsamında da Türkiye'nin bütün kentlerinde hava kalitesi ile ilgili durumun hiçbir şey açıcı olmadığını gördük. Ee, bununla ilgili yatırımlar da özellikle Manisa'nın e, sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi değerlere bakıldığında Türkiye'nin en kirli kentler arasında olduğu görülüyor. Tabii kış aylarındaki e, süreçler etkilendiğinde Manisa'daki temal kirlilik kaynağı Soma ve Soma'da da termik santral süreci. Evet eski anlamda, santral. Evet bu devleti değerlendirirken bir taraftan başına bakmak lazım. İlkemizdeki e, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın kavonuyla paylaştığı verilerdeki kullanılan hava kirliliği parametreleri aslında bu belki insan olarak ortaya koyan parametrelerde değil. Çünkü bir taraftan e, Dünya Sağlık Örgütü ve tarafından belirlenen sınır değerler henüz de ülkemizde uygulanmıyor. Bizdeki sınır değerler e, Alpabilliği ve Dünya Sağlık Örgütü değerlerinin daha üzerinde rakamlar. Bu tabii yaşam kalitemizle ilgili değerlendirmeler açısından da hmm. e, bir göstergi. Ve e, kükürt dioksit, azot dioksit gibi e, part, modeler değerlendirilirken aslında değerlendirilmesi gereken kurşun benzem e, e, gibi parametrelerin değerlendirilmediğini yani hava kalitesinin doğru değerlendirilmesini ortaya koyacak birçok faktörün bu e, kamuoyuyla paylaşılan verilerde olmadığını ölçülemediğini görüyoruz. Bu da aslında tehlikenin boyutunun çok daha büyük olduğunu ortaya koyuyor. Bu değerlerle ilgili karşılaştırmalara da baktığınızda siz de bahsettiniz. Odamızın değerlendirmesini. Hı. Örneğin Soma'da 2017 yılındaki verilere baktığımızda e, Dünya Sağlık Örgütü'nün sınır değerlerini aşan gün sayısı 200 olarak görülüyor. binde 200 gün e, kirliliği yaşamış Soma. Ki burada kirlilik derken bu noktunun kirliliğin aşırıza gün sayısından bahsediyoruz. Hı hı. Normal şartlarda sınır değerlerinin çok daha altında olması gerekir. Sağlıklı bir yaşam kalitesi için. Ki bu e, Dünya Sağlık Ağabeyisi ve Avrupa Birliği ile ilgili süreçlerde bizim mevzuatımızda da 35 gündür yasal limiti. Ee, evet, 35 e, günden 200 madde, güne. <gülüyor> evet, evet partikli madde kirliliği ile ilgili değerler. Kötüsymatik bir değere baktığımızda bunun 58 gün olduğunu görüyoruz. Yine maksimum 35 gün olması gerekiyor. Dolayısıyla bu kentte yaşayan e, vatandaşlarımız, Soma'lılar zaten yılın büyük bir çoğunluğunda son derece kirli bir havaya Temat etmek zorunda kalıyorlar ve bu anlamda da bir sağlık sorunlarıyla karşı karşıya var. Buradaki temel faktör tabii ki bahsettiğimiz gibi termik santral <gülüyor> çünkü ısınma kaynaklı süreçlerle beraber bu etki çok daha artıyor ama yılın 12 ayı boyunca değerlendirmeler sonucunda işte icacıcı olmadığını gösteriyor. Yeni bir termik Başka... santral de yapılıyor bu arada. Onu da belirtmek lazım. Belki ikinci bir santrali kaldırır mı sizce Soma? Onunla ilgili biz çevre muhendisler odası olarak da görüşlerimize teknik raporlarla da paylaştık. Hı hı. E, bu anlamda yatırımlar planlanırken çevresel kapasitenin doğru değerlendirilmesi lazım. Salmanın mevcut haliyle bile hava kalitesi değerleri bu kadar kötüyken hı hı. ve mevcut durumunda iyileştirme yapılması gerekirken tam tersine ikinci bir termik santral getirmek ve kilitletme yükünü daha da arttırmak. Yeri dönüşü olmayan sonuçlara da yol açabilecektir. Hı hı. Bu anlamdaki görüşlerimizi mühendislik anlamındaki çözüm önerilerimizi de paylaşmıştık. Dolayısıyla bu tarz yatırımların çok daha geniş bir perspektiften ve kümülatif olarak etkilerini değerlendirilerek paylaşılması lazım. Manifes Soma'da bu değerlendirmenin yapılmadığını görüyoruz biz. Bir sıkıntılardan bir tanesi de aslında hastalıklarla ilgili, Soma'da yapılmış hastalıklarla ilgili de bir araştırma olmadığı dikkat çeken şeylerden bir tanesi. Hem e, Çevre Bakanlığı verilerinde bunlar eksik, orada olmasını beklemiyoruz. Elbette Sağlık Bakanlığı'nın verilerine baktığımızda dolaşamıyoruz ama Soma'ya ya da Manisa'ya gittiğiniz zaman her iki kişiden birinin... E, astım hastası olduğunun ya da nefes almakta zorluk çektiğini görüyoruz. Bu bir izlenim sadece. Siz katılır mısınız? Ne söylersiniz bu konuda? Tam da sizin bahsettiğiniz gibi Türkiye'de maalesef bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi istatistik verilerin olmaması. Özellikle sağlık kayıtlarının, çevresel kirlilik faktörlerinin eskilerini en doğru görebileceğimiz kayıtların tam tutulmuyor olması bu nedenle de bunun sağlık etkilerinin resmi olarak ilgili bakanlıkların paylaşımlarında göremiyoruz. Ancak kendi yaşam alanlarımıza döndüğümüzde özellikle bu alanlarda her ailede solunum yolu rahatsızlıkları, kanser vakaları ve solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak gelişen diğer rahatsızlıkların ortaya çıktığını görüyoruz. Hı hı. Ve konuştuğumuz herkeste çok daha ciddi boyuta varan süreçler var. Ve biraz izlediğinizde değerlendirdiğimizde ya da o bölgedeki yapılan akademik bir takım kısıtlı da olsa akademik çalışmalar var. Zaten sorunun hava kalitesi kaynaklı olduğu son derece net şekilde ortada. Çünkü bu rahatsızlıkların nedenleri araştırıldığında o bölgede zaten en önemli faktör olarak hava kalitesiyle ilgili süreçler ortaya çıkıyor. Evet çok teşekkür edeceğiz size. Helil Hanım katıldığınız için e, biraz da kısa tutmak zorundayız. Soma nöbetini öyle söyleyelim ya da ben birazcık e, gevezelik yapmış oldum. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır acaba sizin de? Ben teşekkür ediyorum, ünlü yayınlar diliyorum. Ancak bu noktada tüm süreçlerde planlamanın ve politikaların çevresel boyutlarıyla beraber daha sağlıklı yaşam hakkımızı koruyacak şekilde gerçekleşmesi gerektiğini bir kez daha altını uygulamak istiyorum. Biz de çevre mühendisleri odası olarak bu konudaki görüşlerimizi her zaman paylaşıyoruz. Ve süreçte de görüşlerinizi paylaşmaya mücadele etmeye devam edeceğiz. Evet, raporunuzu da internet sitesinde bulmak mümkün. En azından 2017 için bütün değerlendirmeyi çok teşekkürler katkınız için Soma nöbetine olan yayınlar. Çok sağ olun. Evet bu aylık sonuna geldik. Soma nöbetinin hızlı olduğunu söyleyelim. Biraz benim gevezeliğimle de belki böyle orantılı olmuş oldu. Olsun diyelim. Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil Kınay hattımızdaydı. Önümüzdeki ay davayı izlemeye ve Soma'ya bakmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.